Hayırlı günler değerli dinleyenler Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun inşallah Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Resulü'nün şefaati hepinizin Hepimizin Ve yeryüzünde O'na iman eden bütün müminlerin üzerine olsun Rabbim Şu günü ve bu haftayı hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Birliğe, beraberliğe, dillik ve düzene, emniyet ve huzura, istikrar ve kardeşliğe vesile eylesin. Rabbim bugünü ve bu haftayı hakkımızda hayırlara, bereketlere, güzelliklere vesile eylesin. Bugünün ve bu haftanın hayrından, peyzinden bereketinden... ...azami istifadeyi cümlemize nasip eylesin. Gününüz ve haftanız... ...hayırlı olsun değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi... ...bir kıssadan hissemiz... ...bir hikayeciğimiz var. Zengin adamın gözleri... Hala yıldızlardaymış. Biraz farklı bakıyormuş artık dünyaya. Anladığı kadarıyla mutluluk denen iksir, bakmaktan çok görmesini bilenlerinmiş. Zengin bir adam, bir iş adamı. Hafta sonu tatilini bir kayak merkezinde geçirmek istemiş. Ve orada kaldığı günlerden bir gün, Kayma niyetiyle dışarı çıktığında yoğun bir tipi yüzünden kaybolmuş. Telefonlar çekmiyormuş o civarlarda. Bu yüzden de kimselere ulaşamamış. Önce biraz yükseklere tırmanmayı denemiş. Her tarafı rahatça görmek için ama tipi oralarda daha da şiddetliymiş. Sonra tekrar aşağıya yöneldiğinde kendisini ormanlık bir alanda bulmuş. Hava yavaş yavaş kararıyormuş. Beyaz görmekten yorulan gözleri gibi uzaktan kurt sesleri duyduğunda korkuya kapılarak paniklemiş. Mağara bile olsa bir yerlere sığınması gerekiyormuş. Etrafına bir kez daha göz gezdirince... Ormanın alt yamacında zayıf bir ışık görmüş. Bazen sönecek gibi titreyen zayıf bir ışık. Adam son bir gayretle bata çıka, düşe kalka o yöne doğru koşmuş. Birkaç yüz metre ötede tomruklardan yapılan bir kulübe varmış. Kapısının üstüne bir fener asılan, bacasından incecik bir duman yükselen Adam yarı donmuş elleriyle kapıyı çalmadan önce kapı otomatik gibi açılıvermiş. Bir ihtiyar çıkmış gülümseyen bir yüzle. En az 80 yaşında. Belki de 90. Gelen misafirini oğlu gibi kucaklayıp içeri almış. Ve kuzinenin yanındaki bir sedire oturtmuş. Zengin adam konuşmakta zorlanıyormuş. Biraz açıldığında geldiğimi nasıl bildiniz diye sormuş. Kapıyı çalmadım ki. Üstelik de şiddetli bir fırtına vardı. <gülüyor> Yaşlı adam onun sırtını sıvazlayıp sizi bekliyordum diye tebessüm etmiş. Pencereden gözeyip duruyordum seni. Bu yüzden de o feneri dışarı astım. Adamın aklı iyice karıştığından Susmayı tercih etmiş. Zaten oldum olası. Bu tür hassas konuları pek anlamazmış. İhtiyar devam edip öyle vakti çorba yapmak istedim demiş. Tarhanayı sakladığım çoğu torba elimden kaydı. Tencereye iki kişilik tarhana döküldü. Her zaman yaptığım ekmek bugün iyice kabarıp bir kat daha büyüdü. Üç tavuktan sadece biri yumurtlarken bugün iki tanesi yumurtladı. Anladım ki akşama bir misafirim var. Yaşlı adam feneri içeri alırken diğeri susuyormuş. Ona göre bunlar bir tesadüfmüş. Biraz nadir görülse de pek önem taşımayan bir tesadüf. Bulunduğu yerden etrafına bakınmış. Oturduğu sedirin alt kısmında. Yani yerde duran bir ahşap masanın üstünde iki tabakla birlikte iki de kaşık varmış. İki de bardak tabi. Yaşlı adamı onları işaret edip galiba eşiniz de evde demiş. Herhalde üst katta öyle değil mi? İhtiyar gülümseyip eşim 20 yıl önce vefat etti be kardeşim demiş. Çocuklar da burayı terk ettiler. Kısacası yalnızım. Sofrayı sizin için hazırladım. Hemen geçelim de çorbamız soğumasın. Zengin adam iyice afallayıp, ihtiyara farklı bir gözle bakmaya başlamış. Tesadüf dediği şeylere de tabii. Çorbayı büyük bir iştahla kaçıklarken, pencereden dışarıya bir göz atarak, fırtına bir anda kesildi demiş. Hava da açtı ama ayaz başladı. Burayı bulmasaydım, Kesinlikle donardım. Oysa bu akşam otelde eğlence vardı. Harika bir ziyafet çektikten sonra havai fişekler atılacaktı. Daha sonra sıcakcık bir odaya geçip dev ekrandan televizyon seyredecektim. Ama buna da şükür az kalsın ölecektim. Yaşlı adam yer masasını göstererek seni hayata bağlayan bir dilim kuru ekmek, en lezzetli yemeklerden daha iyidir demiş. Bence tarhana çorbası hiç de fena değildi. Yağda yapılan yumurta da öyle. Diğer eksiklikleri de tamamlarız. Diğer eksikler lafına gülmüş genç adam. Bu daracık kulübeyle o lüks otel arasında dağlar kadar fark varmış. Etrafını çevreleyen sarp dağlar kadar. Ama ses çıkarmamış. Ne de olsa misafirmiş bu garip yerde Karınları doyunca yaşlı adam onu çatı arasına çıkarmış Oradaki küçücük bir odaya Çatı üstünde bir metre kar olsa bile içerisi sıcacıkmış Belki de otel odasından daha da sıcak Kuzinenin bacası bu odadan geçer demiş ihtiyar adam Zaten yorganın da tiftikten yapılmıştır Merak etme, üşümesin. Hatta belki terlersin. Odanın orta yerinde ahşap bir karyola bulunuyormuş, hem de iki kişilik. Bir zamanlar ihtiyarın eşiyle paylaştığı. Onun ayak ucunda da büyükçe bir pencere. İhtiyar adam dantellerle süslü perdeleri açarken, işte bu da televizyonun demiş. Üstelik de dev ekran. Arkada gördüğün dağlar bu civarın en güzel dağları. Eğer dikkat edersen ayın yakamozlarını dağdan akan şelalede görebilirsin. Zengin adam yatağa oturarak dışarıyı seyretmeye koyulmuş. İnanılmaz güzellikte bir mehtap varmış dışarıda. İhtiyar adam önce Kutup yıldızını göstermiş ona. Kaybolan insanlara yol gösteren tarif etmiş onun nasıl bulunduğunu sonra gökyüzünde bir yer işaret etmiş adeta ışıktan bir nehir oluşturan saman yolu adıyla şöhret bulan zengin adam belki hayatı boyunca hiç dikkatle bakmadığı gökyüzüne bakarken ihtiyar ona kayan bir yıldız gösterip bugünlerde meteor yağmuru var demiş dikkat et de yıldızlar düşmesin üstüne Oteldeki, ''Oteldeki havai fişek gösterisi bunların yanında sönük kalmaz mı acaba?'' Zengin adamın gözleri hala yıldızlardaymış. Biraz farklı bakıyormuş artık dünyaya. Anladığı kadarıyla mutluluk denen iksir, bakmaktan çok görmesini bilenlerinmiş. Odadaki gaz lambasını işaret ederek, ''Bu feneri her akşam dış kapının üzerine asmalısınız.'' demiş. Benim gibi cahilleri buraya çekip ruhlarını aydınlatmaya sebep olsun. Gaziantep Gül Efem Dinlerken dinlenin. Görmek var Bakmak var Her gören Göremediği gibi Her bakan Görmüş olmaz Hadiselere Onun adına bakmak Baktığın her şeyde Onu görmek Çünkü her şey Bize onu anlatıyor Ama görene Ne kadar görüyoruz? Hadiseleri ne kadar inceliyoruz? Çünkü birçok şey artık bizim için sıradanlaşmış değerli dinleyenler. İnsanlar mutluluğu parada, lükste, yatta, katta, arabada vesaire arıyorlar. Hep ifade ettiğim bir şey var. İnsanlar ellerinde sahip oldukları şeylerde kendilerini mutlu edecek çok sebepleri var iken. Kendilerini mutlu edecek çok şeyleri var iken. Maalesef insanımız kendisini mutsuz edecek şeyler arıyor. Bu noktadan mutluluk dediğiniz o kavram eğer hayatınızda şükür yoksa mutlu olamazsınız. Eğer hayatınızda sahip olduğunuz elde ...ettiğiniz veya elinizde bulunan şeylere şükür yoksa... ...mutluluğu bulmanız mümkün değil. Huzuru bulmanız mümkün değil. Evet. Hani şimdi yeni moda oldu, altını kalın çizgilerle çizerek ifade ediyorum. Eğer ki... ...dünyanın en fakir insanı da olsanız... ...elinizde bulunanlara şükrediyor... Elinizde bulunmayanlarla şikayet yerine sizin elinizde bulunup da başkasında olmayanları görüp şükrettikçe en fakir bir insan olsanız bile mutlu ve huzurlu bir hayat bulursunuz. Günümüz insanının en önemli yanlış mı desem, eksiklik mi desem, veya artık ne desem ki bilemiyorum problemlerinden birisi elindekilerle sahip olduğu şeylerle iktifa etmek, şükretmek yerine elde edemediği şeylerle elinde olmayan şeylerle mutsuzluğu tercih ediyor. Huzursuzluğu tercih ediyor. Bir hırs. ...almış başını gidiyor. Bir... ...daha... ...dahası yok mu, dahası yok mu? Daha fazlaya sahip olayım. Almış başını gidiyor. Halbuki Üstad hasretleri ...hırs sebebi hasarettir buyuruyor. Bu demek değildir ki... ...yan gel yat, çalışma... ...değil. Ama... Allah'ın sana takdir ettiği şeyler neyse, bununla şükretmesini, mutlu olmasını, huzuru bulmasını bil. Fakat maalesef, maalesef bu noktadan her şeyin rehberi, önderi biricik sultanımız Hazreti Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hayatında mütevazı bir hayat yaşamış. Gösterişten uzak. Riyadan uzak. Kibirden, gururdan, kendini beğenmişlikten uzak. Mütevazı bir hayat. Hani diyor ya, insanoğlu, mütevazı oldukça tevazu gösterdikçe Allah onu yüceltir ha yüceltir insanoğlu kibirlendikçe gururlandıkça Allah onu alçaltır ha alçaltır diyor eğer ki dünyada bir gururlu kibirli kendini diğer insanlardan farklı görecek birisi var ise eğer, zannediyorum o da Hazreti Muhammed Mustafa'ydı aleyhissalatü vesselam. Çünkü, kutsi hadis, ey Habibim, sen olmasaydın, sen olmasaydın, ben bu kainatı yaratmazdım hitabının tek muhatabı. Habibim, hitabının muhatabı. Son Nebi. Rabbimizin yeryüzüne göndermiş olduğu son Resul, son Elçi. Kıyamete kadar gelecek insanlara yapılan hitabın, Nidanın sahibi. Zannediyorum, Eğer ki dünyada, Gelmiş geçmiş insanların içerisinde, bir insan sadece kendini farklı görmesi gerekseydi gurur yapması gerekseydi kibir yapması gerekseydi farzı muhal diyorum bu ona ait olmalıydı ama sanki dünyanın en mütevazı en alçak gönüllü birisi olarak yaşadı. Sıradan bir insan gibi yaşadı. Kendini ne farklı gördü, ne farklı gösterdi. Hatta bir gün karşısında korkan, titreyen birisine karşı otur dedi. Ben de senin gibi kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum dedi. Yine bir kadın Baktı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bir köleyle yemek yiyordu Ekmek yiyordu Biraz da ihtimal iman tam kalbine oturmamış Hahaha <gülüyor> dedi Oturmuş da köleyle ekmek yiyor dedi Çünkü o dönemde Köle bir insan yerine sınıfına konulmuyordu Konulmuyordu ki bir köyleyle yemek yemek çok abes ayıp bir şeydi. Ama o dedi ki evet o falanın kölesi ben de Allah'ın kölesi. İki köle yan yana oturmuş yemek yiyor dedi. Bunda ayıp sanacak ne var ki dedi. Değerli dinleyenler her yıl kutlu doğumda onlarca program yapılır. Naatlar söylenir, şiirler okulur. İlahiler söylenir. Ve selam. Fakat takıldığım bir nokta var. Bağışlayın beni. Acaba kaçımız bu programlardan etkilenip hayatımıza hayatını örnek yapıyoruz? Öyle değil mi? Kaçımız Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın ahlakını hayatımızı ahlak olarak tatbik ediyoruz eğer ki kendimizi yanımızda çalışan işçiden apartmanımızda bulunan hizmetliden fabrikamızın kapsında bulunan güvenlikçiden makam arabamızı farzı muhal diyorum kullanan şoförden yollarımızı temizleyen çöpçüden vesaire farklı görüyor isek hatta biraz daha açayım çöp bidonlarından karton plastik toplayan bence yardım edilmesi gereken insanlar bunlar o geceleri sabahlara kadar çöp bidonlarını karıştırıp geri dönüşüme ülke ekonomisine ciddi manada katkısı bulunan o insanlardan kendimizi farklı görüyorsak vallahi bir değil bin tane kutlu doğum programına katılsan sponsor olsan Kur'an okuyup, vaaz edip, sohbet edip şiir okusan bilmem ki acaba ne ifade eder her Programda yeniden okutlu senin içinde doğmuyorsa, hayatımıza doğmuyorsa, bilmem ki acaba bu programların da ne ifade ettiğini ancak Allah bilir. Onun için değerli dinleyenler, Efendimiz Ali Vesselam'ın hayatını iyi anlayalım ne olursunuz. Hani bu programları. Tenkit mahiyetinde demiyorum yanlış anlaşılmasın. Onun adına yapılan her şey güzeldir. Ama eğer iş törensel, formalitesel, kalıpsal, biraz da gösterişsel bir noktaya gelmişse, ruhundan uzak bir şekilde ifade ediliyorsa, bilmem ki acaba ne tesir eder bu noktadan bundan sonra inşallah Efendimiz'in birkaç hususu üzerinde bir tahşidat yapıp bu konuyu sizlerle paylaşmak isterim mesela bir hanımefendi evine gelen temizleyen Duvar silen, ev işlerini yapan, ev hizmeti gören bir ücret karşılığı kadından kendini farklı görüyorsa bilmem ki ne kadar anlamıştır efendimizi veya biraz da çuvaldızı kendimize batıralım. Hani hoca diyorlar ya değiliz de bir hoca olarak veya bir alim olarak tenzih ederim alimlerimizi bir din adamı olarak kendimizi kurtulmuş başkalarını da cehennem çukurlarına yuvarlanmakta olan bir insan gibi görüyorsak daha çok ekmek yememiz lazım efendimizi anlamamız için. Bu noktadan her insanın efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem'i Vefat ederken Borç aldığı bir Yahudiden Kalkanını veya zırhını emanet bıraktığı Bir şekilde hakka Koşan, ulaşan Kavuşan bir nebi Acaba bize ne anlatıyor? Bu noktadan Efendimiz'i anmak Çok önemli bir defa Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed dediniz. İnanın o kadar önemi var ki o kadar değeri var ki o anda. Efendiler Efendisi'nin manevi ekranında sallallahu aleyhi ve sellem sizin gönderdiğiniz salat ve selam görünüyor. Ama böyle bir anmak bile onun ekranında sizin görünmenize vesile oluyorsa ya onu anlamak ve onu yaşamak ve onu anlatmak onun Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Rabbimizin nezdinde nasıl bir kıymete haiz düşünebiliyor musunuz? Onun gibi yaşamak. Onun gibi olmak. Onun gibi, onun ahlakıyla ahlaklanmak. Gelin. Şu güzel günlerin, ayların yaklaştığı şu günlerde. Kendimize bir vira Bismillah diyelim. Onun gibi olmaya. Onun gibi yaşamaya. Onun gibi düşünmeye. Onun gibi yemeye. Onun gibi içmeye, onun gibi ibadete, onun gibi duaya, onun gibi giyinmeye, onun gibi gecelemeye ve gündüzlemeye, onun gibi insanlarla münasebete, onun gibi alışverişe, onun gibi bir devlet adamlığına, bir idareciliğe, onun gibi bir babalığa onun gibi bir dedeliğe onun gibi bir kocalığa bir aile reisliğine onun gibi bir komşuluğa ve selam olmaya çalışalım İnanın zarar etmezsiniz eğer zararınız olursa dünyada da ahirette de yakama yapışabilirsiniz çünkü Rabbimiz onu bize hak vakikatları gösterme adına, tarif etme adına, sahili selamete ulaşma adına, bir kurtarıcı olarak, bir müjdeci olarak, sadece bize mi, estağfirullah, alemlere rahmet olarak göndermiş. Rabbim bizleri, ona layıkı vecile ümmet eylesin. Ve onu anlamayı, yaşamayı, anlatmayı ve her daim de onu anmayı cümlemize nasip eylesin değerli dinleyenler. Çünkü hani bir dönem programlarımda çok böyle arkadaşlara rica ederdim. Onun geçtiği sokaklar güller kokar dediler ötelerden kokularla geldim sandım dün gece diyor ya onun bulunduğu yer onun bulunduğu mekan onun bulunduğu kalp onun bulunduğu hayat inanın hem maddesiyle hem manasıyla en güzel kokular en güzel neticeler ve en güzel muvaffakiyetlere sahip olacaktır onsuz bir hayat kazanmış gibi görünse bile ilerlemiş büyümüş muvaffak olmuş görünse bile neticede hüsran ve perişanlıktan kurtulamayacaktır çünkü doğru tektir doğruya ulaştıracak yollar Cenab-ı Hak tarafından tayin ve tespit edilmiştir haramlarla, günahlarla cennete varılamaz. Yanlış bir yola girilerek doğru bulunamaz. Hazreti Muhammed Mustafa'sız, Kur'ansız, Allah'ın emir ve yasaklarına uymadan bir insanın kurtuluşa ermesi, sahili selamete ulaşması mümkün değil. Olsaydı Kur'an'da belirtilirdi. Olsaydı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade ederdi. Mümkün değildi ki ifade edilmemiş. Vesselam. Bu noktadan değerli dinleyenler ne olursunuz? Hani en azından şöyle bir hedefiniz olsa ben her gün bir sünneti yapın diyemem. Her hafta diyemem belki. Hani olsa ne ala da? Fakat şöyle yapın isterseniz, her ay bir sünneti hayatınıza hayat yapmaya gayret edin. Zor olmasa gerek. Ayda bir sünnet. Hani Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem ya, "Men temessek bir sünneti, inda fesadi ümmeti, felahu ajer mîa'tin şehit." Sadık Rasulullah. <gülüyor> ümmetimin fesadı zamanında kim benim sünnetime temessük ederse yapışırsa ona yüz şehit sevabı var buyurur Efendimiz fesübhanallah yahu böyle bir karlı iş böyle güzel bir iş böyle kazançlı bir iş kimin eline geçer ya Yüz şehit sevabı Allah aşkına. Yani bağışlayın, efendim de beni bağışlasın. Öyle mangalda kül savurma babından dememiş Efendimiz. Demek ki bunun hak indinde, mizanda, terazide, hesapta, böyle bir karşılığı olmasa, efendiler efendisi bunu söylemez. Hani Eba Hureyre, her şeyi yazan Ebu Hureyre radıyallahu an. Birileri tenkit etse de işini gücünü Efendimiz'e bağlamış. İstemem demiş dünyayı da şunu da bunu da. Dünyanın hanı, apartmanı, bağ bahçesi bana gerek değil. Yunus'un dediği gibi bana seni gerek seni demiş Efendimiz'e. Onun yanında olmaya çalışmış. Şimdi Allah aşkına Şu anda dinleyenlerime sesleniyorum Öyle bir şey imkan olsa Efendimiz'i Yüce Rabbimiz Tekrar dünyaya göndermiş olsa Kaç zenginimiz Kaç yetkilimiz Kaç idarecimiz Ona hizmet etmeyi Hizmetçi olmayı Her şeye minnet Babından her şeyin önünde tutar Cana minnet sayar. Yani Habeşistan kralı Necaşi gibi böyle bir kral. Habeşistan'ın kralı olmaktansa sana hizmet etmeyi, hizmetçi olmayı yeylerdim ya Muhammed. Tercih ederdim ey Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi kaç insan demez. Ebu Hureyre öyle diyenlerden. Efendimizin yanında olmuş hep. Onun yanından ayrılmamış. O ne söylemişse yazmış. Tabi her dönem anlaşılan insan vardır, anlaşılmayan insan vardır. Hayatında anlaşılan ve anlaşılmayan insan vardır. Bazı insanlarda vardır ki vefatından sonra anlaşılmışlardır. Birçok insanlara bakın. Üstad Bediüzzaman da bunlardan birisidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Ne diyorsa yazıyor ya Efendimiz. ashab kiram hazretleri. Ya Ebu Hureyre. Peygamberimiz ne diyorsa yazıyorsun. Neticede o da bir insan. Hani yazmasan der gibi bu Hureyre bu. Gelir peygamberimize onu da söyler. Ya Resulallah. Hani birçok yerde soru soruluyor. Neden insanlar söze başlarken anam babam sana kurban olsun ya Resulallah diyorlar. Tinket diyor insanlar. O dönemde anne baba en değerli varlık. Efendimizin değerini ifade sadedinde Anamı da babamı da sana kurban etmeye hazırım ya Resulallah. Yani sen benim için ne kadar önemlisin der gibi. Hani Efendimiz bir gün Hazreti Ömer'e beni ne kadar seviyorsun dediğinde Seyyidine Hazreti Ömer Efendimiz radiyallahu nefsimden sonra en çok seni seviyorum ya Resulallah demişti ya. Olmadı ya Ömer nasıl olmalı ya Resulallah? Nefsinden de önde sevmedikten sonra Hakiki manada iman etmiş olamazsın ya Ömer Buyurmuştu ya Öyle mi dedi o Vakka of İsterse 190 süratle gider olsun Yanlışını anladığı an Anında frene dokunan basan ve gerisin geriye dönen Bir insan Hazreti Ömer Öyle mi ya Resulallah Evet ya Ömer öyle. O zaman Ömer, hatta oğlu Ömer şu andan itibaren nefsinden de önde seviyor seni ya Resulullah demişti. Ebu Hureyre sorar. Ya Resulullah. Asap kardeşlerim böyle böyle diyor. Ama ben sen ne söylüyorsan yazıyorum. Efendimiz buyurdu yaz Yeba ye, Hüreyre yaz bu ağızdan ancak hak çıkar işte hep hakkın çıktığı hakkın sesinin soluğunun olduğu o nebiler nebisi eğer İslam'dan Kur'an'dan ve Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti senyesinden başka bir yol olsaydı eğer insanı kurtuluşa erdirecek, huzura, mutluluğa götürecek, sahili selamete çıkaracak, onu da söylerdi. O söylememişse, Kur'an'da da belirtilmemişse, bilin ki başka çıkar yol yok. Kim ne derse desin. Onun için, bizler, bir, kendimiz için, iki, ailemiz için, üç, sosyal hayatı paylaştığımız ictima hayattaki insanlar için 4 içinde yaşadığımız toplum için 5 milletimiz ülkemiz için 6 devletimiz vatanımız yurdumuz için 7 dünyadaki insanlar için ve dünya için 8 sadece dünya için mi dünyada bulunan nebatat hayvanat mahlukat için onu tanımamız, onu bilmemiz, onu anlamamız, onu yaşamamız ve onu anlatmamız iktiza eder. Değerli dinleyenler, yaparsanız kendinize, yaparsak kendimize, yapmazsak ve yapmazsanız, kime ne? Edersiniz kendinize veya ederiz kendi kendimize. Bu noktadan, onu tanıdığımız ölçüde, onu yaşadığımız ölçüde mutluluğu, huzuru bulur, kurtuluşa ereriz. Ondan uzaklaştığımız ölçüde de mutsuzluğa, huzursuzluğa ve problemlerin içerisinde buluruz kendimizi. Bunu böyle bilmekle lazım, bunu böyle anlamak lazım. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mütevazi bir hayat yaşadı Oradan girdik Mesele bizi aldı Buralara getirdi Onun hayatında Gurur da yoktu Kibir de yoktu Kendini beğenmişlik de yoktu Kendini diğer insanlardan Farklı görmüşlük de yoktu Başkalarını kendinden Küçük görme de yoktu kendini sıradan bir insan görme vardı dışarıdan bakanlar eğer onu tanımıyorlarsa tanıyamazlardı yani şöyle tanıyamazlardı çünkü kendisini diğer insanlardan farklı gösterecek bir tavır ve davranış içerisinde değildi hatta bir gün birisi Efendimiz'i Peygamber Olduğunu ilan ettiğini duydu Göreyim gideyim dinleyeyim Hele bir anlayayım dedi Efendimiz için kendine Kendi kendine söyledi bunu Sordu Efendimizin yerini Geldi buldu O sırada Efendimiz Misafirlerine belki de su dağıtıyordu veya bir şeyler ikram ediyordu neyse. Boş bulduğu yere oturdu. Yanındaki sahabe efendimize sordu. Muhammed kim dedi Muhammed? Sorduğu sahabe efendimiz su veya hurma dağıtan ve ikram eden peygamberimizi işaret buyurdu. Bu hadiseden de anlıyoruz ki peygamberimiz sıradan bir hayat yaşamıştı. Geldiği zaman baş köşeye oturmak, baş üstünde olmak, ilgi alaka görmek, ayağa kalkılması, iltifat edilmesi, övülmesi onun hayatında yoktu. Hatta bir gün bir meclise girdi, ayağa kalktı insanlar. Elbette kalkılmalıydı o insanlığın kurtarıcısı Hazreti Muhammed Mustafa'ya. Değil diriler, ölülerin bile mezardan dirilip kalkması gerekirdi onun kaymeti kıymetine göre. Ama o ne buyurdu biliyor musunuz? Lâ takum keme tekumun acem. Acemlerin büyüklerini ayağa kalktığı gibi bana ayağa kalkmayın buyurdu. Kendine ayağa kalkılmasını istemiyor, bundan da rahatsız oluyordu. Bilmem ki ne anlamak lazım bilmem ki nasıl yaşamak lazım evet işin hakkı ve hakikati buydu değerli dinleyenler şimdi günümüzde maalesef ben Muhammed ümmetiyim deyip Hazreti Muhammed Mustafa'dan fersah fersah uzak hayat yaşayan insanlara ne demeli acaba Çok uzaklarda olup da ben gibi diyeyim sizler üzerinize alınmayın. Onu tanıdığını iddia edenlere ne demeli acaba? Bu da ayrı bir talihsizlik olsa gerek. Evet. Onu tanıdığı halde tanımamış gibi yaşayan bildiği halde bilmemiş gibi yaşayan insanlar da talihsiz insanlardan olsa gerek ve selam Rabbim bizleri onu hakiki manada tanımaya anlamaya yaşamaya ve anlatmaya ve gerektiği ölçüde de anmaya nasip eylesin değerli dinleyenler isterseniz kısa bir ara verelim sohbetimizin ikinci bölümünde yine sizlerle beraber olacağız inşallah Fısıldarlar durmaksızın Sadece iki hece Göz kırpan yıldızlar anlatırlar Her gece fısıldarlar durmaksızın Sadece iki hece anlatırlar her gece kısıldarlar durmaksızın sadece iki hece göz kırpan yıldızlar anlatırlar her gece kısıldarlar durmaksızın sadece iki gece Güleemm Dinlerken dinlenin. Evet, değerli dinleyiciler. Efendimizin mütevazı bir hayat yaşadığından, alçak gönüllü olduğundan bahsetmiştik. Mesela vefatından sonra eşi ve bütün inananların annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya sorarlar. Bizim de annemiz olsun. Rabbim şefaatine nail eylesin. O sadık dost, Sıddık Bekir, Ebu Bekir'in o kızı. Allah'ın elçisinin evdeki hali nasıl diye sorarlar. Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a cevaplar. O kendi işini kendi görmekten hoşlanırdı. Arkadaşları bütün işini yapmaya hazır olmalarına rağmen bunu istemezdi. Evdeyken elbiselerini yamar, evi süpürür. Evet yanlış duymadınız. fakr kainat dediğimiz kainatın fakrı ev süpürüyor. Keçileri sağar, develeri bağlar ve yemlerini verirdi. Ayrıca ayakkabılarını ve delik su kırbalarını tamir eder. Hizmetçilere de yardım ederek onlarla birlikte hamur yoğururdu. Yanlış duymadınız. Çarşıdan yiyeceğini kendi taşır. Birisi, ey Allah'ın elçisi, izin ver ben taşıyayım dediğinde, her mümin taşıyabiliyorsa, kendi yükünü kendi taşısın derdi. Tabi, bu hususları ifade ettikçe aklıma yaşanmış bazı hadiseler geliyor değerli dinleyenler. Bir apartmanda kendine göre inancı olan, haca gitmiş gelmiş, eh kendine göre de dindar sayılan, din ile ilgili bir mevzu olduğunda da sözü kimseyi bırakmayan, Hali vakti biraz da zengin, varlıklı birisi. Arabayı apartmanın park yerine park ediyor, bahçesine. Bağcından ihtimal alışveriş yapmış marketten veya pazardan. Poşetleri, torbaları alıyor neyse. O sırada da apartmanın hizmetlisi. görmüyor mu görüyorum bilemem ama oturuyor apartmanın başka bir tarafında vatandaş onu bir görünce bir bağırma bir azarlama bir hakaret görmüyor musun beni diyor şimdi Allah aşkına bu adam efendimizi tanısan olur tanımasan olur onun için biz Efendimiz'i işimize geldiğimiz gibi tanıma değil Hani Kur'an'da öyle yapıyoruz ya İşimize geldiği zaman Kur'an'ın emirlerinin işimize geldiğimiz kadarını tarafını söylüyor anlatıyor uyguluyoruz Ama işimize gelmeyen yanları ya bu 20. asırda da olur mu be kardeşim Haşa, ey ahmak diyesim geliyor. Allah bilmiyor muydu? Kıyamete kadar geçecek sürede 20. asrın yaşanacağını. Evet. Hani Akifimiz diyor ya. Ya açar bakarız nazm Celil'in yaprağına. Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir. Şu Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezar başlarında okunmak ne de fal bakmak için peygamberimiz mevlüt kandillerinde kutlu doğum haftalarında ve yapılan etkinliklerde programlarda yad edilsin anlatılsın söylenilsin diye gelmemiş onun hali ahvali ahlakı hal ve hareketleri ve davranışları hayata hayat yapılsın diye gönderilmiş bağışlasın beni Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama biz peygamberimizi de Kur'an gibi yapmışız güzel hani eskiden gelin kızlarımız bacılarımız analarımız simli nakışlı kılıflar dikerlerdi Kur'an'ı da o kılıfın içine koyarlardı. Onu da evin bir duvarının en üst tarafına asarlardı. Ve bunun da adı Kur'an'ı saygı olurdu. Kur'an'a hürmet olurdu. Kur'an okunmadığı müddetçe, yaşanmadığı müddetçe, saygı yapılmış olmaz. Bu sözden hareketle, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın ahlakı, hali, ahvali hayata hayat yapılmadıktan sonra ey insan sen o anıldığı zaman sağ elini kalbine götür eylebildiğin kadar eğil ne ifade eder bilemem işte bizim Kur'an'ı duvara astığımız hale ahvale benzer bu hareket onun için Peygamberimize saygı nedir biliyor musunuz değerli dinleyenler? Onun halinin, ahvalinin hayata yansıtılmasıdır. Peygamberimize ne kadar saygılısınız? Veya saygılıyız. Saygılısınız derken sanki kendim ben çok saygılıyım daha hani haşa. Hayatınıza ne kadar hayatını benzetiyorsanız. Kur'an'a ne kadar hürmetimiz? Ve saygımız var. Emir ve yasaklarını ne kadar hayatımıza uyguluyorsak. Çok böyle öteye gitme rüzum yok ha. Çok böyle basit bir misal bu. Bir ifade. Ariz ve amik diyorlar ya açık ve seçik böyle yani. Eğer Kur'an'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmıyorsan. Vallahi evin değil gökdelenler yapıp da aya götürsen Kur'an'ları bilmem ki ne kadar saygılı olmuş olursun. Ki yaşıyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. Bir cenazede, taziyede Kur'an okunuyor. Hatta mezarlıkta, kabristanda bir taraftan Kabir eşilmiş içine dünyada en değerli varlık eşrefi mahlukat ahsen-i takvim sırrınca yaratılmış düzeltiyorum. İnsan hayat yaşamış cesedi konuyor, üzerine toprak örtülüyor. Yanında bir hocamız, bir hoca efendi, bir zat, bir insan Kur'an okumayı bilen bir insan Yasin okuyor, Kur'an okuyor. Öbür tarafta vatandaş püf püf sigara tellendiriyor. Pıt pıt pıt pıt pıt dünya işleri konuşuyor. Bir taziye yerinde bir cenaze evinde. Bir taraftan Kur'an okunuyor. Öbür taraftan insanlar lıp lıp lıp lıp pıt Sanki bağışlasın beni bu ifadem yanlışsa Kur'an fon müziği gibi maşallah. Bu kadar saygımız var Kur'an'a. Onun için gelin. Şu üç aylar başlamadan bir karar verin, verelim. Kur'an okumasını bilmeyen kardeşlerime sesleniyorum, ne olursunuz. Ben bir müminin öteye, ötelerin ötesine, Rabbin huzuruna, Rabbimizin kelamı olan Kur'an'ı okumasını bilmeden gitmesini kabullenemiyorum, üzülüyorum onlar adına soracak Rabbimiz ey falan kes ben sana el verdim ayak verdim dil verdim dudak verdim göz verdim kulak verdim akıl verdim baş verdim can verdim ceset verdim vücut verdim sen bir diploma almak için ilkokul ortaokul lise üniversite bazen 5 seneni verdin bazen 15 seneni 15 gün eğilip, gayret edip, çalışıp, emek verip benim kitabımı okumayı öğrenmedim. Neden derse diyecek. Diyecek derken sanki Rabbimizin ötesinde bir iddia gibi oldu ama bağışlayın beni Rabbim de bağışlasın. Ama sorulabilecek sorulardan bu. Ne diyeceğiz? Vallahi Ya Rabbi iş çoktu, güç çoktu. Dünya telaşı çoktu. Ev çoktu, araba çoktu, fabrika çoktu, mal çoktu, mülk çoktu, para çoktu. Saymadan, hesap etmeden fırsat bulamadım ki senin kitabını okumayı öğreneyim. Mi diyeceğiz? ha? Onun için gelin. Bereketin, lütufların saanak saanak yağacağı yağdırıldığı bu üç aylar başlamadan bir karar verin hani hocalarımız cuma geceleri yaptığı o duada azmı cezmi kast eyledim derler ya Siz de Kur'an'ı öğrenme adına okumayı öğrenme adına bir azmı cezmi kast eyleyin ya ne olursunuz vallahi zarar etmezsiniz bak karlı çıkarsınız her bir harfine bir Yedi, yetmiş, yedi yüz, yedi bin sevabın verildiği öyle geceler ki Kadir Gecesi gibi gecelerde yedi yüz bin sevap bir harfine. Verildiği Kur'an'ı ne olursunuz okumaya öğrenin. Aman aç bir hocaya telefon veya bir kursa bir yurda yapsınlar babana anana bir hatim. E eh, birkaç torbada şeker pirinç gönderirsin ya gelsinler bir de bir dua etsinler yapmayın Allah aşkına. Yapmayın. Kendiniz okuyun. Kendiniz okumayı öğrenin ve kendiniz okuyarak Kur'an'ı okumanın hazdını, sevabını yaşayın tadın. Bu noktadan ben dünyada Kur'an'ı öğrenemeyecek hiçbir insan tanımıyorum. Eğer bir insan da öğrenemeyecek olsaydı Rabbimiz Kur'an'ı bu şekilde göndermezdi. Rabbimiz Kur'an'ı bütün insanlara göndermiştir. Gönderdiğine göre bütün insanlar okuyabilir, öğrenebilir ve okuyup öğrenebileceği keyfiyette şekilde gönderilmiş, indirilmiştir. İnsanı yaratan Allah, insana beyni veren Allah, Kur'an'ı da gönderen Allah, indiren Allah'tır. Ve Tabii Tabi uyar uymazsınız, duyar duymazsınız, anlar anlamazsınız, yapar yapmazsınız. O size ait bir şey. Bize sadece anlatmak, hatırlatmak, duyurmak. Ed-dinun nasihah. Din nasihattır buyurulur. Rabbim önce nefsime. Hani diyor ya. Hep söylüyorum bunu. Yar adıyla başlayayım sözüme. Günsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Bu ifadeler önce kendi nefsime. Üstadımız böyle öğretmiş ne yapayım? Ey nefsim diye başlıyor eserlerde birçok yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle öğretmiş Hak dostları böyle yapmış Böyle yapmışlar ki tesir etmişler Biz de öyle miyiz? Öyle olmaya mı çalışıyoruz? Öyle görünmeye mi çalışıyoruz? Onu da her şeyi bilen Allah bilir Celle Celaluhu Ama inanın Şu 10-15 yıllık süre içerisinde şu program gibi programlarda ifade ettiğim sözlerin muhatabı Rabbim biliyor önce kendi nefsim ve selam. Rabbim sözlerimize tesir halk eylesin, muhataplarımızın kalplerine yumuşaklık lütfeylesin, bize samimi bir şekilde ifade etmeyi dinleyenlere de samimi bir şekilde dinlemeyi nasip eylesin bizim muhataplarımıza muhataplarımızı da bize sevdirsin inşallah. Çünkü kalpler Allah'ın elinde. allame Cihan olayım. Allah tesir etmezse, kalpleri açmazsa, sevdirmezse Gaziantepli ile diyeyim, hepsi hakiki. Ama Allah da sevdirirse, tesir de ettirirse sen A dersin insanlar Allah'ınlar. Sen M dersin Muhammed anlar. Sen kadersin Kur'an anlarlar ve selam. Her şey onun elinde. Kalpler onun elinde, akıllar onun elinde, dil onun elinde, kulaklar onun elinde. Zerreden şemse dediğimiz atomdan güneşe her şey onun elinde. Ve bizler de ona aitiz. Ki bir vefat haberi duyduğumuzda ne deriz? İnna lillahi ve inna ileyhi Biz zaten ondan geldik. Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Dönücüleriyiz deriz. Her şey onun elinde efendim. Evet. Bir soru gelmiş bir hanım kardeşimizden. Şimdi yönetmen arkadaşımız ifade ettiler. Soru şöyle. Tabi bu soru bazı şeyleri de anlatmamıza vesile olacak. Ben önce soruyu soran kardeşime teşekkür ediyorum. Soru şu seccadelerde bazen resimler var. Gerek kâbe resmini veya kâbe resminin üstünde böyle bir artı haç gibi resimler. Hatta ben bir iki yerde şahit oldum. Belki direkt böyle hayvanımsı bir görüntü yok ama fakat şöyle dar dairede baktığın zaman lokal baktığın zaman oradan sanki bir hayvanın iki gözü, burnu, iki kulağı filan gibi böyle bir görüntüler var. Bu gibi seccadelerde namaz kılmak nedir? Tabi Resim maalesef bazen öyle ziyarete gidiyoruz evlere. Vatandaş kızının gelinlik resmini, düğün resmini, oğlunun gelininin işte düğünde çekilmiş, nikahta çekilmiş resimlerini, torunun resmini, babasının resmini, kendisinin resmini koymuş. Resim olarak bakın Efendimizin eğer, bir insanın resmi olması gerekseydi Efendimiz kendi resmini yaptırırdı ve biz hep evlerimizi asardık Efendimiz'in resmi var mı? Efendimiz'in şeklini belirten bir suret bir cisim var mı? Yok Efendimiz'in yoksa başka şey anlatmaya lüzum yok bu noktadan peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir gün Hazreti Fatıma annemizin evine gelir. Hazreti Fatıma anamız yastığın üzerine yastık örtüsü deriz ya böyle resim olan bir kumaşla kaplanmıştır. Belki de bir hayvan resmi vardır bağışlayın. Efendimiz hemen evden geri çıkar. Fatıma annemiz sorar babasına, Ya Resulallah neden? Resim olan yere melek girmez, meleğin girmediği yere ben de girmem buyurur. Bu noktadan, evlerdeki resimlerden tutun, seccadedeki resimler, çok doğru bir şey deyin. Namaz kılarken, eğer gözlerin ona takılırsa, seni namazın huşu ve huduğundan uzaklaştırırsa, o seccadeyi sermemen daha iyidir. Hani bizde adet olmuş, değerli dinleyenler, bazen böyle tertemiz hallar var evlerde. Halının eski olması, kilimin eski olması hiç önemli değil. Yeter ki temiz olsun. Fakat insanlar, hani hac ve umre ziyaretlerinden olsun, veya haccı umreye gidip de alıp geldiklerinden olsun, neyse. Her evde en azından 5-10 seccade var. Hemen getirip seri veriyorlar halın üzerine. Ben şahsen kabul etmiyorum. Etsem bile yarısını altına büküyorum. Niye? Çünkü halın üzerinde seccade katlanıyor, karışıyor. Ve ayağın altında senin namazdaki huzurunu bozuyor. Buna kadar. Onun için... ...namazlıklardaki, seccadelerdeki resimlerin caiz olmadığını... ...hele öyle resim gibi... ...bağışlayın bir hayvanı andırır... ...veya bir haç işareti... ...çünkü bakıyorsun adam... ...Kabe, Kabe'nin üzerine öyle bir noktaya koymuş ki artı işareti... ...bunlar... ...uygun olan şeyler değil, yanlış olan şeyler... ...fakat... İnsanımız da kötü niyetinden değil bir hizmet olsun. Hani ibadette bir ibadet edene bir hizmet edeyim de sevap alayım diye onu yapanlar da öyle iyi niyetlerle yapıyorlar. Ev sahibi mesela. İlla diyor sereyim diyor. Niye? O sanki böyle evinde seccade serince hoşuna gidiyor. Aslında bu duygu düşünce şuradan geliyor. Ben ibadet edene hizmet edeyim. O ibadet edene hizmet etme. Güzelliğini, neşesini, zevkini tadayım. Ben ibadet edene hizmet edeyim. Hizmet etme şerefini elde edeyim gibi anlıyorum ben. Velev ki de öyledir elhak. Fakat seccadelerdeki resimler, hatta ayet yazılı bile olsa, çünkü üstüne basıyorsun. Bunlar zannımca çok Uygun olmayan şeyler. Seccadeler sade olmalı. Ve insanı namaz kıldığı zaman, Namaz kılan insanı, ibadet eden insanı meşgul etmemeli. Allah'ın huzurundan, Namazın huşuundan uzaklaştırmamalı. Ve bu gibi seccadelerle de namaz kılmamaya gayret göstermeliyiz. Ne yapalım bunları? Ya bir şeyler yap işte de. Mutlaka onu değerlendirecek bir şeyler olabilir. E hediye götürsem? Sen kullanmadığın şeyi, yapmadığın şeyi nasıl götürürsün? Bazen insanlar işte bankanın faizini almış. Ya hocam diyor ben bunu diyor yiyemiyorum. Ben bunu bir fakire yardım versem olur mu? Ya sen yemediğini fakire nasıl yedirirsin? Bunun gibi yani. Bu noktadan... Kilimlerimiz, halılarımız Yani namaz bir kartonun üzerinde de kılınır Bir koli kartonun üzerinde de kılınır İnanın belki de Böyle bir koli kartonu Yazısız hani iş tarafı böyle var ya Onun üzerinde kıldığın namaz Belki üstü yazılı Bazen de bir iki yerde başıma geldi Adam koyun postunu gelip seriyor sana Sana ikram olsun diye Secdeye gidiyorsun O koyunun derisinin kılları burnumun içine giriyor. Namazımız kalmıyor. Yahu arkadaş ben böyle bir ikram istemiyorum. Sıradan bir kilim olsun. Bir hasırın üzerinde kılmak daha iyi. Efendimiz de yatarmış ya hasırın üzerinde ve selam. Gerçi şimdi artık hasır masır kalmadı evlerde ya. Onun için şöyle bağlayalım bu işi. Hanım kardeşimizin sorusunu namazlarımızda bizi namazın huşuğundan huzuru ful Ademinden huzurundan uzaklaştıracak gözümüzü, kalbimizi, aklımızı meşgul edecek bir şeyler olmamalı ve seccadenin üzerinde artı haç işareti veya ayet veya hayvanimsi görüntü teşkil edebilecek görüntüler olan seccadelerde namaz kılınmaması gerek ve selam. Tabi evlerimizdeki resimlerin çerçevelenmiş velevki anne babamızın resmi olur velevki diyorum bakın bir alim zatın bağlı bulunduğunuz bir şeyhin bir hocanın resmi bile olsa aynı eğer evlerde bir resim olması gerekseydi efendimiz döneminde de ressamlar vardı efendimiz o dönemde en iyi resim yapan birisini buldurur kendi resmini de yaptırır ve kıyamete kadar da bunun devamını sağlardı. Yani Efendimiz'in saç ve sakalının teli, mübarek sakalı şerif bize kadar ulaşıyor da resmi ulaşamaz mıydı? Efendimiz kendi resmini, kendi şeklini belirten bir cisim bırakmadığına göre zannediyorum şeyhimiz de olsa, hocamız da olsa, üstadımız da olsa ve selam evlerde Resim bulunması, bulundurulması İslam'a göre çok uygun Olmasa gerek Diyoruz değerli dinleyenler Bir programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz Her şey gönlünüzce olsun Yüzünüzden tebessüm Gönlünüzden sevgi ve muhabbet Eksik olmasın Dudaklarınızdan dualarınızı hiç Ama hiç eksik etmeyin Ve Rabbim o duaları Katında kabul ettiği duaların arasına Dahil eylesin Cenab-ı Hak sizleri Umduklarınızdan mahrum, korktuklarınıza düçar eylemesin. Bir sonraki sohbet programında buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, esenlikle kalın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, Resulünün şefaati hepinizin üzerine olsun efendim. Ey her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeye gücü yeten Rabbim Bismillahirrahmanirrahim ile dergah ı uluhiyetin kapısının tokmağına dokunuyoruz Rabbimiz, yücelerden yüce olan Rabbimiz Sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bütün mahlukat seni her lahza tesbih-ü takdis ediyor. Rabbimiz bize niyabeten efendimize, âl-ü ashabının bütününe ilmin ve malumatın adedince selatü selam eyle. Allah'ım bizleri erkeğiyle ve kadınıyla dünyanın dört bir tarafında bulunan ehli imana ehli kurana ve bütün müminlere ve müslümanlara ve bütün insanlara sıratı müstakime hidayet eyle ya Rabbi ve orada sabit kadem kıl nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yolundan uzak eyle ya Rabbi. Allah'ım rüyetinle serfiraz olmayı, rıza ve rıdvanına ermeyi ve bu payelere götüren, yaklaştıran her türlü söz ve amele bizleri muvaffak kılmanı diliyoruz. İkab Azap ve nikmetinden, huzurundan uzaklaştırılmaktan, tard edilmekten ve bunlara sebebiyet veren her türlü söz ve davranıştan sana sığınıyoruz Rabbimiz. Allah'ım her türlü hayra vesile olan dualarımıza icabet buyurmanı, bu konuda bizlere hayal kırıklığı yaşatmamanı, bizleri huzurundan eli boş geri çevirmemeni diliyor. Sırf sana nispetimizi ifade ettiğimiz için Bizlere karşı kin ve nefretle bilenen kimselerin hakkından gelmeni Kötü emellerine ulaşmalarına mani olmanı Nusretinle bizleri onlara üstün kılmanı diliyoruz Ey merhamet edenlerin en merhametlisi Rahimin, Ey celal ve ikram sahibi Celal ve ikram Rabbimiz Efendimiz'e salatu selam eyle onun aile fertlerini, güzide ashabının bütününü rahmetinle sarmala, dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. Çocuklar açıyorken Başaklar bağlanmışken Titredim efendim Seni andım dün gece Bu bahçeler onundu Bazen uğrar dediler Bir gülün kokusunda Seni duydum dün gece Biz hiç yazı görmedik Kışta doğdun dediler, Nevbahar'da geleni sensin sandım dün gece, Onun geçtiği sokaklar güller kokar dediler, Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece, Ötelerden müjdelerle geldin sandım dün gece.